Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi? dedi. Musa, eğer dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştın. Yine yürüdüler.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 İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da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 onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek, sonra... Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun içinde en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu, Öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, Onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece, Onunla ilgili her şeyden haberdardık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet, iki dağ arasına ulaştığında, Onların önünde, Hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki,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 ne aşmaya muktedir oldular, ne de onu delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince, o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır.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 Amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için, Derya mürekkep olsa, Ve bir o kadar da ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce, Deniz tükenecektir. De ki, Ben,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 Kaf hay ayn sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Rabbim dedi. Benden kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı ve ben Rabbim. Sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, oğul ver. Ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Allah, Öyledir, dedi. Rabbim, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım, buyurdu. O, Rabbim, dedi, bana bir işaret ver. Allah, sana işaret, sapasağlam olduğun halde, üç gece insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbihte bulunun diye işaret verdi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl ve henüz iken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Ana babasına çok iyi davranırdı. O isyankâr bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kadirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de, o, kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen, bana dokunma. Melek, ben yalnızca,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 Kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir işti. Meryem, ona hamile kaldı. Bunun üzerine, onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. ''Keşke'' dedi, ''Bundan önce ölseydim de, unutulup gitseydim.'' Aşağısından, ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki,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 Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler, beşikteki bir sabiyle nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni Peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana Namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ''Ol'' der ve hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Sonra gruplar, kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olunduğu zaman da, Vay o kafirlerin haline! Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün, başlarına gelecek olanları, ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler. Fakat o zalimler, bugün, açık bir sapıklık içindedirler sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler Kitapta İbrahim'i an Zira o Sıdkı bütün bir peygamberdi Bir zaman o Babasına dedi ki Babacığım Duymayan, görmeyen Ve sana hiçbir fayda sağlamayan Bir şeye niçin taparsın Babacığım Hakikaten Sana gelmeyen bir ilim Bana geldi Öyleyse bana uy ki seni Düz Yola Çıkarayım Babacığım Şeytana Kulluk Etme Çünkü Şeytan Çok Merhametli Olan Allah'a Asi Oldu Babacığım Allah Tarafından Sana Azap Dokunup Da Şeytanın Yakını Olmandan Korkuyorum Babası Ey İbrahim Dedi Sen Benim Tanrılarımdan Yüz Mü Çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen, Andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman, Benden uzak dur. İbrahim, Selam sana, dedi. Rabbimden, Senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, Bana karşı çok lütufkardır. Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve, Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, ihlas sahibiydi ve hem Rasul hem de Nebi'ydi. Ona, Tuğr'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak, ona, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Kitapta, İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı, Rasul ve nebiydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbine ezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdrisi de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet,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 çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet, işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et. O'na kulluk etmek için, Sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı olduğunu biliyor musun? İnsan der ki: "Öldüğüm zaman sahi, diri olarak çıkarılacak mıyım?" İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? Öyleyse Rabbine andolsun ki muhakkak surette Onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine, ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman, inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangisinin, Mevki ve makamı daha iyi, Meclis ve topluluğu daha güzeldir, Dediler. Onlardan önce de, Eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan, Nice nesiller helak ettik. De ki, Kim sapıklıktaysa, Çok merhametli olan Allah, Ona mühlet versin. Nihayet, Kendilerine vaad olunan şeyi, Ya azabı, veya kıyameti gördükleri zaman mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akıbetçe daha iyidir ayetlerimizi inkâr eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? O, gaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, hayır. Onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Görmedin mi biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice isyankarlığa sevk eden şeytanları gönderdik. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için teker teker sayıyoruz. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. Rahmana çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna, tek başına gelecektir. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, bir sevgi yaratacaktır. Biz, Kur'an'ı, sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye, senin dilinle kolaylaştırdık. Biz, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen, onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait Cılız bir ses işitiyor musun? Taha Sûresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.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 Ey Musa! diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi tuğadasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur.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 Musa, Rabbim dedi, Yüreğime genişlik ver, İşimi bana kolaylaştır, Dilimden bağı çöz, Ki sözümü anlasınlar, Bana ailemden bir de vezir, yardımcı ver, Kardeşim Harun'u, Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir, Ve onu, İşime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Ve çok çok analım seni. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah, ey Musa dedi. İstediğin sana verildi. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize bırak. Deniz onu kıyıya atsın da, Benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için, Sana kendimden sevgi verdim. Hani kız kardeşim gidip, Ona bakacak birini size bulayım mı?'' diyordu. Böylece seni, Gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki, Rabbimiz doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut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 Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu ki, yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa, dedi. O da, bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.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 Çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz, hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için işaretler vardır. Sizi ondan, topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona bütün delillerimizi gösterdik.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 Uygun Bir Yerde Buluşma Zamanı Ayarla. Musa, Buluşma Zamanınız, Bayram Günü, Kuşluk Vaktinde, insanların Toplanma Zamanı Olsun, Dedi. Bunun Üzerine, Firavun Dönüp Gitti, Hilesini Topladı, Sonra Geri Geldi. Musa Onlara, Yazık Size, Dedi. Allah Hakkında Yalan Uydurmayın. Sonra O,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 İyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona barırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan adın cennetleri işte arınanların mükafatı budur. Andolsun ki biz Musaya kullarımla birlikte geceleyin yola çıktı. Size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi. Firavun kavmini saptırdı. Doğru yola sevk etmedi. Ey oğulları.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 kendisini gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Seni aceleyle kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? Musa işte dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben Memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Allah buyurdu, Senden sonra biz kavmini imtihan ettik, Ve Samir'i onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa, Öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde, ''Size zaman mı çok uzun geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vaadinizden döndünüz?'' Dediler ki, ''Biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz, o kavmin zine eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri'yi de atmıştı.'' Bu adam, onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine, işte dediler, bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi?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 Buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa döndüğünde, Ey Harun, dedi. Sana ne engel oldu da, Bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit, Peşimden gelmedin. Emrime asi mi oldun? Harun, Ey annemin oğlu, dedi. Saçımı sakalımı yolma. Ben senin, ''İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın.'' demenden korktum. Musa, ''Ya senin zorun nedir ey Samiri?'' dedi. O da, ''Ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp, onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi.'' dedi. Musa, defol, dedi. Artık hayatın boyunca sen, bana dokunmayın, diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim, biz onu yakacağız. Sonra da onu, parça parça edip, denize savuracağız. Sizin ilahınız, yalnızca,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 Bu kimseler onda ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. O günde sura üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri korkudan göm gök bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece on gün kaldınız.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 ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. O, insanların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenense gerçekten perişan olmuştur. Her kim mü'min olarak iyi olan işlerden yaparsa, artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar korunurlar. Yahut da o kendileri için bir ibret ortaya koyar. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır de. Andolsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda azim de bulmadık. Bir zaman biz meleklere,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 senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, Ey Adem dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben,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 tayin edilmiş bir vade olmasaydı, ceza onlar için de dünyada kaçınılmaz olurdu. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de, Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle, gündüzün etrafında da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin. Sakın,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 Takva iledir. Onlar, bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi, dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? Eğer biz, bundan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki, şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, ne olurdu, bize bir elçi gönderseydin de,